İtibar haber. La ilahe illallah rahim ve Ya Allah, İkinci cilt sayfa 88 sekiz. Say Al <inimasin> mektubu talidu vel kamsun. Elli üçüncü mektub ila Çevremizde bulunan şeyhlerden bir tanesine yazılmıştır. Bir cevabı istifzari. Bir soru sordu. Onun cevabını istiyor. Sormuş olduğu soruya... Cevap sadece onun bu. Burada Şurada şöyle geliyor: Bi an ilav, Allah kulluk yaptığım zaman ne olursa olsun ne türlü bir ibadet olursa olsun, Can Allah kullaya zaman yakışır linfist ruhunda bir istigna, kendini beğenmişti dikey oluyor. İnsanlara tepeden bakıyorum o zaman. Sadece ben dünyada varım, başka insan yokmuş gibi bir havalara gidiyorum. Benim halim ne olacak? Ve insanlara yinhi ve hilafu şer'in Eğer benden bir yanlışlık, bir günah, salgırı olacak olsa <gülüyor> <gülüyor> o zaman da içim kurkuluyor. Bir şey yapsam gururla kapılıyorum. İnsan beğenmiyorum. Herkese efendim yani bir kübre bakıyorum, kendimi kral görüyorum. Benim abamdan geçilmiyor o zaman. Peki eğer bir yanlışlık yapsam, şeriattan, muhalifle zıt bir şey yapsam, o zaman da içim burkuluyor. Bu ne iştir, bu sadın diyor. Solu böyle geliyor. Buna vermiş olduğum cevap hakkında bu mektup olacak. Sürüyor Sultan. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihi illetine Hamdler ve örgüler Allah Celle Celaluhu'ya olsun. Selam da gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden emniyet ve güven içerisinde olma Allahü Teala'nın seçtiği ve tercih ettiği kulum değil kendisine tezbeylemiş olduğu kulların üzerine olsun. <gülüyor> ya de muhakkak ki sen sordun. Anne, <gülüyor> evet, yani işteğe Sen sordun ki, ben kendimi riyazetle meşgul ettiğim zaman az yemek, az uyumak, az içmek, takım böyle ekstra harika işler yapmak, elbisimdaki bezlerim yırtıcı bir ibadet yolu, takım şeylerle meşgul olduğum zaman nefsi el elistirme. Benim ruhumda, benim ruhuna bir istirna ruhu oluyor. İnsanlara artık yani böyle bakmam. ondan sonra, affedersiniz, burnunun doğrultusundakilerin, kendini beğenmişlik halim oluyor, vesaire vesaire vesaire, kendini şikayet ediyor. Bunlar bizim yaralarımız. Allah bu yaraları tedavi etmeye biz seni muvaffak eylesin. Ya zarufin nefsel mu? Ben de benim ruhumda peki, içinde bir ismini ruhu az oluyor. Kimseye mudana etmemek, minnet etmemek. Ben işte yaparım, ederim, söyleyim, böyleyim. Amellerim benim bir numaralı. Aslı sanki Allah'ı salih yapan yok. Sadece bu, bu işi beceriyor. Ve tazumu de benim nefsim. inanıyor ki ki Allah salih misli benim gibi salih insan yok. Ben bir taneyim. Ve hum alaytu kadar söz konusu olan yerde, muhalif bir biz bir işim olduğu zaman benden sadır olduğu zaman et bu sefer kendini muhtaç eden, e, muhtaç e, inanıyor, kendine muhtaçım zavallıyım ve biz yine kendimi Mescih fetenin e, zannediyor. Demâilâ düzelice. Bunun tedavisi nasıl olacak? Yan <gülüyor> geliyor, havandan geçilmez oluyor belki. Yanlış bir şey yaptığınızda doğumda geçici duyuyorum. Bunun tedavisi nasıl olacak? Ey muaffat, ey Allah'ın tevkifini kendisine yar olduğu bir şey Ey muaffat bir şey, inne ihtiyaca On nesenede sabır isitken şuur yani bu itibara noktaya temas edebilir ise şey yaptığım zaman benden istigna ruhani oluyor kendini beğenmişlik havası da bir bu bir de efendim eee şeyhiyattan bir şey yaptığım zaman bende bir zeki gazıl <gülüyor> oluyor sultan diyor ki yeniden ihtiyaca on nesenede sabra Şikastane, bir tür şikayet, mutandan bir takım yani ihtiyaç hali, zavallı hali, hiç burkulması vesaire vesadır. Buyu demiştin ya. Hı, eldeki yum yum anı ne demiş? Bu anı hani, işte yapmış olduğu çirkin şeyden dolayı e, içinde bir pişmanlık hissi hasıl oluyor diye bahsettiğimiz kısım vardı ya. Tamam. Yanlış bir şey yapıyorsun, sonra efendim içinde ona bir burkuzu duyuyorsun, eziliyorsun, üzülüyorsun, canın sıkılıyor, bu iş niye yaptın vesaire? Bu tabii bir tövbeyi ve pişmanlığı andırır, bir hal oluyor orada bir sultan. Bu hal nimetun azimetun, bu muazzam bir nimettir bu. Yapmış olduğu günahtan dolayı, yapmış olduğu şeriatla muayet işten dolayı, yani kendisiyle kavga eden İnsanın bu hali, bu duyguyu içinde hissetmesi büyük bir bu. Yani günahı yapıp da, şeriyata muhalif bir şeyi yapıp da e, sevinme vesaire geç bir kalem. Yani veyahut o yapmış olduğu yanlışlıkla övünme, gururlanma vesaire ne olur? billah bunlar, tehlikeli bunlar. Bunun tam tersi olarak yapılan yanlış şeyden dolayı eğer insan içinde bir teşvik duyuyorsa, bu maklubiye duyuyorsa, bu muazzam bir nimettir diyor sultan. Zeriyyadu billahi subhanehum. Allah Celle Celaluhu'ya sığınıyoruz. Ki lewlem tazhar medanetun elletiyye min şuhab-i tevvetin badi-i ticab-i mahzuru şefi'in şefi'in takım cesatları çimirdikten sonra Şeriyatsızlık yaptıktan sonra, evbenin bir şubesi olan diyor, pişmanlık eğer zahir olmazsa insanda. Takım yanlış şeyler yaptıktan sonra, evbenin efendim şubesi diyebileceğimiz, bir kürü diyebileceğimiz, nedame, pişmanlık duygusu, insanda zahir olmazsa, olmazsa, olmazsa, herkese Yani Allah sığınırız, Cenab-ı Hakk'a sığınır. hem de, ve genekün nefsi muhtezzeten ve mahzuzeten iyi diyeniz Bununla birlikte o insan pişmanlık içinden gelmiyor. Ve işlemiş şey olduğu günahtan dolayı da, oh ne güzel ya oldu vesaire. Az duyuyor, neşe duyuyor, günahıyla iftihar ediyor. Selekten bir gün çaldık diyor, şunu yapıyor bunu yapıyor vesaire. Soldan diyor ki yandı kefeler var. İşlemiş olduğu günahlardan dolayı peki günahların mezzetini bir sefercesine bir sevinme hali oluyor. Ondan bir hoşluk duyuyor. Eyvah! Eyvah! Eyvah! Allah-u Teala'ya böyle peki cehaletlere maruz kalmaktan sığınırız diyor. Niye? Tehennet-i İtisase Bizzambi bir insan işlemiş olduğu bir günahtan dolayı o oh, ne güzel yahu olan şeklinde veya işte sevinmesi kalbinde o günahtan dolayı bir neşteyi hissetmesi günah konusunda ısrar ediyor demektir bu. Yapmış olduğu günahta ısrar keşf eti anlamına geliyor bu. Ve hikamet ısraru alet eti sabir etin.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 Küçük günah konusunda bir kısrar söz konusu oluyorsa, <gülüyor> Bu küçük günah bu adamın daha büyüğüne, belki daha büyük günaha sürükleyecektir, onu teşvik edecektir. Yani bizim şahsen yani bir takım kardeşlerimizin, ben de dahil buna en büyük günahlarımızdan bir tanesi de, bir tanesi de küçük tehlikeleri büyük göremeyişimizdir. Halbuki dünyada en büyük tehlikeler, küçük tehlikelerin veya da küçük yanlışlıkların e, tedavi edilememesinden kaynaklanıyor. Küçük diye bir şey yoktu. Küçük madem ki büyüğü doğuruyorsa, o küçüğün izaresine çalışmak gerekiyor. Kul isra'u alal kebireti tehli zülkübri, tehli küçük günahlarda bir insanın isra keş olması, Tabii de efendim küçük günahlarla meşgul olması insanı küfre götüren bir tehlikedir. Öyleyse öyleyse öyleyse yembagiyi eda'u şükra'tin ni'metul uzma. Sen bir takım günahlar yapıyorsun arkadan da içinde bir eziklik hissediyorsun. Bu güzel bir duygu diyor. E ee, bu bu düşünce Allahu Teala sana ihsan etti. Günaha ağlamak karakteri sana derdi Cenab-ı var. Bu muazzam bir nimettir. Bu nimet teşekkür etmek lazım. Günahınla iptal etmiyorsun ya. Günahın sana problem oluyor. Günahın izalesine çalışıyorsun. Bu Efendim muazzam bir nimet olup bunun şükrünü yerine getirmek gerekiyor. Ürdülüyüz diyecek sile. neden?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 o yangın, o dert ve sıkıntı, cehaatten muhalif bir şey engel olsun. Azam Rabbil Allah'a Süük Asla Fena Bir Şey Deildi. İbni Kudam Amerika ve Japonyasında diyor ki şeyi ançalendiği zaman zehirli hançerle ve ançalendiği zaman yüzük oyun yere düşüyor. Abdullah bin Omar Rabbil oğlu yanında bulunuyordu. Hazreti Emer radıyallahu yere kapak Abdullah İbn-i Amar oğlu da baba diye Hazreti Emer radıyallahu sarıldı. Hazreti Emer radıyallahu yürü, yüzü yere değmişti. Ve oğlu kaldırmaya yeltenince dedi ki, oğlum beni bırak benim yüzüm yerde kalsın dedi. Babacım babacım dedi kaldırayım götüreyim seni bırak oğlum yüzüm toprakla beraber aynı izade olsun dedi. Arkadan efendim, gene ki sarılınca, oğlum dedi, anası olmaya teşvik dedi. Beni bırakıyorum sana, şu andan ruh teslimiyle meşgulüm ben dedi. Şu an dedi, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğim ben dedi. Giderken yüzüm toprakla, aynı seviyede olsun dedi. Bu tevazu, içerisinde, Cenab-ı Hakk'ın yerine celal istiyorum dedi. Sonra, Allah'ın namarı bir keste, Maruf Radiyallahu anh'ın oğlu, Ona yaklaştım diyor, Babamın diyor ağzından diyor bazı kelimeler çıkıyor diyor. Kulağımı iyice yaklaştırdım, baktım diyor şunları söylüyor diyor. Veyli veyle ümmi illem yarhamni rabbi. Veyli veyle ümmi illem yarhamni rabbi. Veyli veyle ümmi. İllem yalham Rabbim, Vah oh, benim başıma gelecek olan evrenlere. Vah oh, beni doğuran anamın başına gelecek olan halleri. Benim gibi bir günahkarı görüntü dünyanın dolayı. Aşere-i bir, Aşere'dendir. Dünyadayken cennetle büyütülenen on tane salıdan bir tanesi. Son nefesinde belki öyle ağrıyor. Ben günahdan vazgeçmiyorum. Ben günahlara ısrar ediyorum. Birisi bana bir tavsiyede bulunsa, onu samiyerim. Ben kafam kırk kır. Sıratıma düşürür, fükür, düşürürüm. Zembi azabı şükr-i nimet-i Senin içerisinde, senin için ve madem ki madem ki he, böyle bir pişmanlık duygusu hali oluyor. Öyleyse, öyleyse, sen bu nimete efendim şübdeyle, ki liyahsuna izdiyazın ne demeyin? Pişmanlık duygusu artsın, tafiyemne ani tika bi hilafi şeria. Şeriaka muhalif bir iş yapmaktan, o pişmanlık ne yapsın? Senin alıkoysun. <gülüyor> Ebu Sayyidin'in Kudriy radıyallahu anh buyuruyor ki, dinle me teltuğunakum moran, Hay <gülüyor> ki Siz var ya siz böyle insanlarsınız ki bir takım işler yapıyorsunuz, bir takım güzel şeyler yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz şeyler kıldan ince, o kadar böyle işte narı işler yapıyorsunuz. Fakat diyor sizin gözünüzde böyle kıldan ince gibi gözükten işleri var ya. Biz Peygamber Efendimizin zaman yaşarken toplumun sizin yaptığınız size göre çok şahane gözüken şeyleri insanları cehenneme sürükleyen iş olarak alabiliyor. Cehennemlik falanlarımız da ibadet ne güzel. Öyle şeyler yapıyorsunuz ki amamiyim, amarin yani bir numara. Tamam benim ibadetin rakibi yok bu işin mesaire falan. Filan. Şöyle okuyorum, böyle zikrediyorum. Işte namazım böyle, vesaire. Ben bir hale geldiğime sizin gözünüzden son derece ince gözüken amelleri biz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında muhikaktan, insanları ateşe ve cehenneme sotan şeylerden bahsediği olarak konuşuruz. Allahü subhanehu ve teâlâ, Cenab-ı Hak Celle Celal'e buyurdu ki, لَاَجِدَنَّكُمْ Kullarım, eğer şükrederseniz ben size nimetimi artırırım. Körüye olmak olmakla işlemiş olduğu günahtan dolayı ahu enin çekmekte benim halim ne olacak gibi ondan sonra böyle bir kendisinden temkâr olmakla bir şükürdür. Evet bir şükür ee, devam ederse Allah-u Teala insana devamlı körü etme, devamlı pişman olma nimeti insan edecektir buyuruyor. Sana bası bir ayin Allah-u Teala buyurur ki öyle insanlara biz öyle insanlara yetiştik ki öyle insanlar gördük ki onların dağlar gibi ameli olsa dağlar misali peki e, iyilikleri olsa onlar onlar onlara baktığınız zaman sanki bunlar hiçbir ameli yokmuş gibi gördünüz onları diyor. Ya şimdi ise şimdi ise öyle insanlar görüyoruz ki amel diye bir şey yok. Ameli sarf diye bir şey yok ama Kendilerinde dağlar gibi amel varmış gibi gösteriyorlar. Ya Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eşe dünnâs ardardan yalmar <gülüyor> kıyâme men yürünnâ sennetî hayran velâ hayretîhî. Yarın kıyamette yarın kıyamette yarın kıyamette en korkunç azaba maruz kalacak olan kişi kimdir biliyor musunuz? Men yürünnâ sennetî hayran velâ hayretîhî. İnsanlara ...kendisinde çok güzel şeyler olduğunu gösteriyor. Gelin mesela... ...kendimizden örnek verecek olursak... ...sarığım, cütlem vesairem... Şu bu vesaire... ...sırala sırala bildiğin kadar bende... ...her türlü güzel bir var. Her türlü hayır... ...ondan sonra şahane şeyler var fakat... ...vela hayreti... ...hiçbir hal yok. Hiçbir hal yok. Hiçbir hal yok. Bunun yiyeceği dayan, Ama böyle akıbetlere... Maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Vahas-ı ve şiddet Yani ve vahas-ı ve şiddet avval birinci peki şik şikayet konusu vardı. O da neydi? Allah'a kereler kulluk yaptığın zaman bende bir istignar ruhu asıl oluyor. İstignar ruhu asıl oluyor. İnsan beğenmiyorum. Kimsenin yapmış olduğu amel ona, efendim yani e, genç değil, numası değil, ben bir taneyim diyor. Şimdi, bu şirket nedir biliyor musun? Hussulü'l-Hocbi. Bu adamda, bu adamda kendini değen var. Bu adamda peki gurur var ki var. Bu adam, bu adam, adım adım adım adım adım adım, adım çekiliyor demektir. namun Sultan Süleyman, Aleyyü Rahmeti ve Al-Hokran, Seyyul-i sânt bir arisa, bir dilekçe, bir mektup gibi bir şey yazdığı zaman, yazardı en sonu imza korken, ben padişah, ran-ı sultan Süleyman'ın mesafetemezdi. Derdi ki, bende yıkıda, Süleyman-ı bir ya Allah'ın zavallı gariban kulu, riyasız, şikaya, ucupsuz, cibirsiz vesaire Süleyman, o kadar. Bende kuda. Süleyman bir ya Sultan Fatih İstanbul'u keşfetikten sonra e şeydi akşamset dinin ayıvan saray çadırını kurmuştu. Bittiğinde e onu ziyarete geldi Sultan Fatih. Fakat e çadırı için e almadan Sultan Akşemseddin'in huzuruna çıkma gibi bir cesarete e bulaştı ve e şeydi Sultan Akşemseddin de yorgundu çok uğraştı. Hacı Obedullah'ın ahrarı çağırdı buraya. Çünkü belli bir İstanbul alınamadı. Yani gözyaşlarına teccabesini istandı. Ve bir düştü. Kendisi istirahat büyürken Sultan Fatih izinsiz olarak çebeden içeriye girdi. Ve şöyle baktı. Böyle Sultan Fatih dedi ki Muhammed Khan ''Sultan Mehmet Han, Sultan Muhammed Fatih, kal kaldığın yerde.'' Bir adım gideri İstanbul'u fethettin, belki Fatih'sin ama ilah değilsin. Kal kaldığın yerde. İstanbul'u fethettin vermiş olduğu gururla, dediği havaya girmişi Sultan Fatih e ama kafasını kopar. Bu iş böyle gidiyor abi. Ben yapmadığım şeylerle gururlanıyorum da. Düşün yani. Fasolojik ilk. 1. hal var ya, 2. E, hal var ya. Usul-i acbi, usul gurur var, gurur var. Kibir var, orada patolojik bir vaka var. Orada kriz var. Bade-i iyamin amal-i salihati Amal-i Saliha'nın yerine getirdikten sonra insanda peki hasılan bir kucuk var, kendini beğenmişlik var. Peki. Oh, oh. O senin ruhunda kaynaklanan işler, işte, yapıyorum. Güzel egzersizler yapıyorum. Güzel çalışmalar yapıyorum. Kimse benim bana rakip olamaz. Havası, danası var ya. Bunlar, bunlar, bunlar. Nefsi emmarim. İstikleri bunlar. Fadir ucbim. Var ya, kendini beğenmişlik var ya. Semmun kâfilun, semmun kâfilun, semmun bu insanı öldüren bir zehirdir, Öldüren bir zehirdir Ve maradun mühlikun. Aynı zamanda, aynı zamanda yine insanı öldüren bir hastalıktır. Yubutulüm a'mâle s-sâlihete, insanın işlemiş olduğu tüm amelleri sıfıra eşitliyordu. Sıfıra eşit bu. Sıfıra eşit bu. Bakıyorsun avam. İçiden çaktığı yok. İçiden çaktığı yok. Ama diyelim Kur'an-ı Kerim'e hakim olmuş bir havuz görüyor vesaire. Çocuğa lan diye hitap ediyor. Bunun hesabı da bir gün sorulacak sana. Sen peki en büyük olan Allah Celle onun peki en büyük kitabını, hamallığını yapan bir insana, Allah'ın bir itabık niyetçisi kimden aldı? Dervişliğin belki bu karakterle barışan bir tarafı yoktur. Bu karakterin dedi dervişliğiyle barışan bir tarafı yoktur. Değeri ilim olan insan tepeden bakıyorsun. Utanmıyorsun. <gülüyor> Rezilliğin öyle bir noktaya geldi ki seni de batırdı, beni de batırdı, camiyi de batırdı. Batırmadığı bir şey kalmadı. Bu kadar şerefsizlik olur mu? Allah'ın hürmet derslerindesin, istemiş olduğu bir şeye ben niye yürümek göstermiyorum peki? Sen niye yürümek göstermiyorsun peki? Tevazu sahibi olsan ne çiftiyle bundan teyze? Ne kaybedeceksin teyze? Parana mı güvendin? Bak ne söylüyor, bak ne söylüyor? İmanın varsa dikkat et buraya. Yuhlikül <gülüyor> amalessalihata. Ne yaptı insan hepsi yandı, gütüldü, küldüman oldu.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 İnsanlara bu tepeden bakmalar var ya... ...amelist varıları yaktı kavurdu bitti. Defterde bir şey kalmadı. Kovanın dibi delik. Kova olsun diye... ...kovayı koymuşum musluğun altına... ...çeşmenin musluğun altına doğsun diye. Bekliyorum yıllardan beri dolsun diye... ...kova doğmuyor. E, ne oldu ya vesaire? Bakıyorum ana... Eğer kovanın dibi delikmiş. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hayır. Ama işte cemaat oluyor... Oluyor maalesef. Yavuz Sultan Selim Han, i rahmetli danutoktan Mısır'a gitti. Halifeliği aldı. Mukaddes emanetleri aldı. Üsküdar'a geldi. Yani ikindiydi. E, saraya gündüz deyin girecek dedi. dedi ki yok dedi. Yatsıdan sonra bir kafiye geçeceğiz. Dediler padişahım şudur budur. Millet bekliyor dedi. korkat bu sarayın ağzında işte size tesahürat yapacaklar. Şöyle olacak böyle olacak mesela. Olmaz dedi. Ya dedi Ma'an kusur. Her türlü eksikliğimizi dedi yani bir hizmet yapalım dedi diyor. Şimdi millet beni alacak diyecek oradan. Şudur budur mesela Bir gurur bir ucup gelecek dedi. Her yapmış olduğumuz ameli var ya gidecek dedi. Yok dedi. Ve yazdından sonra hatta şey, padişahlık hissesini çıkardı. Sıradan bir asker elbisi giydi. Ve öyle büyük padişah da salkanak değil. Sıradan orada bir kayıpçının kayına bindi. Ve öyle bir vatandaş gibi Ve öyle bir vatandaş gibi geldi. Topkapı Sarayı'nın arka bahçesinde, alttan köşeden, odunluktan çıkacak saraya vesaire istedikler. İnsan yapmış olduğu amel-i sâleyi kıskanmalı, kıskanmalı, kıskanmalı. Haba Evelen mescidinde belki camisinde cuma namazını kılıyor padişah. Çıkarken efendim ücretli adamlar tutmuşlardı. Bak evladım ben sana para vereceğim, para vereceğim. Millet beni tesahürat, e, tabi tuttuğu zaman, bana alkış yaptıkları zaman sen bana padişahım gururlanmaz, no, senden büyük Allah'a, sen beni böyle yıkardın etsin derlerdi, böyle görevli adamlar vardı. gibi. <gülüyor> Çünkü tesahüratlar padişahın, ne bileyim birbiri kıranlar vesaire oluyor. E tabi insan bir zaaf sahibi, o an durura kapılırım ne olur sen beni uzaktan efendim ikaz et diye görevde onları vardı. Ama bu uygulama Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan geliyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle para verip de efendim yari tutmuş oldu bir adam var idi. Dedi ki bana bak dedi, beni ne zaman gördüğün sen dedi Ömer ölüm var diyeceksin diye beni ikaz edeceksin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu ne zaman gördü Ömer ölüm var kendine gelecekti. Yani can-ı şöhretin, si-fi şöhretin seni neşgül etmesin. Filiz saltanatın, deftepen ağızın <gülüyor> falan filan seni oyalamazsın. Ömer, e, ölüm var Ömer. Ne zaman ki radıyallahu anh sürekli bu duyguya efendim, otomatize oldu, artık pratikada geldi. Ee, bu adam daha konuşmaya başlamadı, ne zaman görse onu yolda... <gülüyor> Ve derdi ki artık görevim bitmiştir. Niye? Bu duygu artık benden gerekti. İkaza gerek kalmadı. Genel Bak Celle Celal Celaluhu böyle gurura, böyle ucuba, böyle kibirlere moruz kalmaktan bizleri mahkum-u mahkum eylesin. Amin. Dilersin rahmeti rahmanı cana bu dağlı dünyada incitme canı kerem Kerim'den insanı cana Bu dağlı dünyada incitme canı Sular gibi yüzün yerlere koy at Tevazu incisin gerdanına atar Kullara kurban ol bu kibri bırak, bu dünyada incit ne canı. Sev deren, eyle merhamet. sabır güzel, bir büyük devlet. Vallahi hilat için kemleri kimmet. Bu dünyada incit ne canı. Şan-ı için aman özenme, enzar için sakın bezenme, Bu evvanın ne kazanma, Bu dar dünyada incitme canı. Dilersin kalbini, olsun gülüşen, Elbisen toz eyle, başın perişan. Her kemale budur bir nişan. Doğru dünyada incitme canı. Lütfen fenperver olma diyandır. Dağır ahmet güneşlerden ayandır. Bu nasihat kaderi midandır de ancak bu dar dünyada ah incitme canı bu dar dünyada ah incitme canı bu dar dünyada ah incitme canı Ey değerli dostlar bugün her durumun kader konumdaki antavların şah bozulan karnı Allah'ın oğlu Muhammed'dir e e e herhalde. haber.